Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Bugün konumuz inşallah teala selam ve istizan İstizan, izin istemek anlamına geliyor selam Adem Aleyhisselam zamanında başlamış. Başlamış. Tabi değişik kelime olarak kullanılıyor zaman zaman İslam'daki selam da başka yine. Selam vermek sünnet. Selam almak ise farz. Yani bir insan selam vermese birine günaha girmiyor. Tabi süsünü etmiş oluyor. Fakat bir kişiye selam verildiği zaman o selamı almazsa o zaman günaha giriyor. Alması farz olduğu için. Buyuruyor Mevlamız. Esselamu billahi r-rayim. Ve izâ huyyitün bitehiyyetin. Mevla selam verilmek ile selamlandığınız zaman da Mevlam tehiyye buyuruyor sizlere Mevlam buyuruyor selam verildiği zaman fe hayyu hemen selamına karşılık derin hemen yani arada bir fasla sizin. hemen Selam verin buyuruyor. Mesela konuşuyor bir kişi. Ona selam verildi. Hemen konuşmayı kesip selam olması gerekiyor. Burada Mevlam buradaki fe fay takibi deniyor buna. Mevla buyuruyor. Hemen selamına karşılık verin, verin. Ne şekilde? Bir ahsene minha. Onun verdiği selamından daha güzeli ile daha güzeli ile ev rüdduha biri selam verdi demek ki selamı alan kişi selamı geri verirken daha güzeli ile selamı geri verecek eğer bilemiyorsa ev rüdduha aynı ile selamı geri çevirecek tabi nasıl olacak bu iş bu konu güzel inşallah İnna Allah. Allah Teala kesinlikle ala külli şeyin hasiba. Allah Teala her şeyin hesabını görücüdür. Bir selam meselesi bile demek ki veren kişi sünnet işlemiş oluyor. Yalnız burada sünnet farzan daha hesab oluyor işte burada. Böyle birkaç konu var. Birkaç konu var. İsra e, vermek sünnet, alması farz. Fakat veren burada, daha çok sevap kazanıyor. Söyledik şeyim burada. Selam tabi nasıl verilecek? Kime verilecek? Selam kimlere verilmez selam? Bunun tabi epey şartları var. Her şeyin şart olduğu gibi. Ön düştüğünü belirtelim gayrimüslimlere selam vermek olmuyor. Gayrimüslimlere. Çünkü selam bir duadır. Yani selamette olun anlamında dua olduğu için demek ki gayrimüslimlere verilmesi de caiz olmuyor. Ancak bir gayrimüslim Hristiyan Yahudi ateist bir gayrimüslim eğer o selam verirse o zaman istiram şey alınıyor. Aleyküm diye. O kadar. Aleyküm diye selam alınıyor ama ona selam verilmiyor. Eğer bir yerde mesela ustan mı gidenler, tabi iş için gidenler patron garimsi olabiliyor da, yanda müslüman da olabiliyor da ya da müşteri olarak Orada Müslüman da bulunabiliyor. Böyle hem Müslüman hem de Müslüman olmayanlar bulunduğu zaman o zaman bunlara selam verilir. Niyeti Müslümanlar olur. O niyeti İslam verir. onların niyetine katmaz onları. Yahudiler. Peygamberimize şöyle selam verdi Yahudiler. Esselam aleyke. Ya ebele kalsın diye. Yahudiler peygamberimizden sürekli hep künyesi kullandılar. Künyesini kullanlar. Ebru Kasım. kullanlar. Peygamberimize selam verildi Yahudiler. Essam Esselam değil de Essam aleyke. Onların diline Esselam beddu anlamına geliyormuş. Yahudi dilinde esham onlar tabii peygamberimize kendi dilleriyle fakat öyle bir telaffuzu karıştırarak anlaşılmasın diye acile olarak eslam selam aleyküm derlermiş. Peygamberimiz tabii hiç sanki anlamamış gibi onlara yalnız aleyküm diye cevap verir deyip. Bir gün yine yahudilerin birisi Peygamızı gördü, evin önünde. Yine öyle selam verdi. Esham diye. Yanında Peygamber Ayşe Vademiz vardı. O tabi Sıddika makamında, uyunu tabi hemen fark etti. Kızdı yahu diye. Nasıl sen böyle selam verirsin diye. Peygamber gülümsedi. Ya Ayşe, ismiri hesab Ben farkındayım. Ben ona aleyküm dedim. Yani bana ne gibi beddua etiyorsan senin başına olsun anlamında. ya tabi bedduası kabul olmuyor ama Peygamber tabi kabul oluyor, oluyor. Sıra bunu yâda farketiler bir daha kestire o selamı kestire Peygamberimizin, Aleyhisselamız derinden selam. O da bir ibadet muhteremler. O da bir ibadet. Elhamdülillah İslam'da ibadetin çeşidi var. Şimdi insanlar yemekten, meyveden de aynı şey insanları bir zamanla bıkkınla getiriyor. Günümüze bela. Esne değilmiş. Esne hep aynı şey yiyorlarmışlar. Ne varsa. Şimdi elhamdülillah İslam'da da ibadetin çeşitleri var İslam'da. İnsan hep oturup kuru okuyamaz. Hep zikur edemez. Bir edecek gidecek, görüşecek. Ne yapacak? Yolda giderken o kişiyi gördüle selam verdi mi o da bir ibadet olmuş oluyor. Hasim-i oğlu Hz Abdullah Hazretleri, o da sahabedir kendisi de hiç çarşıda işi olmadığı zaman özel olarak çarşı çıkarmış dolaşır gelirmiş bir gün Hazir Ebu Tüfeil Hazretleri'nin tabiinden kendisi bunun dikkatini çekmiş soruyor ya Abdullah bin Ömer bakıyorum çarşı çıkıyorsun hiçbir mal almıyorsun satmıyorsun hiçbir şey sormuyorsun hatta sormuyorsun Niye ki gözün çarşı acaba? O da selam veriyor. Li ecdi selam diyor. Selam vermek için onun için çıkıyor mu oteller? Yanasa şimdi zaman değişti mu Zaman değişti tabi. Bu uygulamada olmaz tabi. Tabi bazı köylerde mesela böyle mutasip olabilir de, ama şehirlerde. E, çıkmamak bu zamana tabi daha iyi böyle iş olmayınca. Çünkü haramdan sakınmak ibadetden daha efteli. Sahabeden bir de Peygamber e Sular Aleyhisselam Hazretleri'ne Ey İslami hayrun ya Resulallah İslam'da hangi şey daha hayırlıdır? Onu yapayım. Sahabeler, tabi her biri sahabelerin farzları, hakkıyla yapıyorlar farzları. Yani namaz hepsi yapıyorlar. Fakat sahabede bir doyumsuzluk var sahabeler. Doymuyor sahabeler. Neye doymuyorlar? Sevaba doymuyorlar. Daha doğrusu İbadet yapmaya doymuyorlar. İbadette ona da bir doyumsuzluk ibadette doyamıyor. doyamıyor. Öyle gönülleri geniş, imanları kuvvetli, ruhları gıda işliyor. Sahabilere gelip Peygamber sorulur bu şekilde. Yine biri soruyor. Ya Resulallah, İslam'da hangisi daha hayırlı? Peygamber tabi hepsine peygamber e cevap verdi. Bu soru peygamberimize Medine'ye yeni geldiği zaman soruldu. Bu önemli muhteremler. Yani bir hadis şerifi okurken dikkatime gerekiyor. Peygamberimiz onu ne zaman hani buyurdu? Hangi toplumda bir Nerede buyurdu? Ne gibi ortamlar peygamber buyurdu onu? Bu önemli, bu da önemli. Peygamber tabi Medine'ye gelmişti. O dönem öyle bir dönem ki Mekke'de bunlar Muhacirin hep Medine'ye geldiler. Muhacirin. Evleri yok, barıları yok, paraları yok. Sırf İslam'ı Allah için Medine'ye göç etmiş ettiler. Onların tabi barınması lazım. Karnı aç bunların. O şey Peygamber Şiraf buyurdu. Ka'l aleyhisselam, tut ümit ta'am. Bak peygamber Peygamber'in soru soruldu. Ya Allah hangi amel daha hayırlı? Demek ki o gün için, o gün için enayi buydu. Buydu aleyhisselam adetleri. Tut ümit ta'am. Yemek yedirmek, yemek yedirmek. Açlık vardı, muhacirin gelmişlerdi. Muazzam bir sefalat vardı, maddi olarak tabi vardı. ''Ve takruhu selam'' Ondan sonra burada selam vermek, bak muhteremler. ''Kime'' ''Ala arafte ve men lem ta'rif'' ''Tanıdığına, tanımadığına'' Şimdi o ortamı düşünelim. Muhacirler Medine'ye geldiler. Tabii Mekkeliler yabancı, Birbirine tanımıyorlar. İstizlik var, açlık da var, kıtlık da var. Sonra muhacir ile Ensar medine birbirine de karışması gerekiyor bakın interneler. Peygamberimizin bakınız şu eğitim sistemine bak Peygamber bakın. Önce Peygamber buyurdu, önce açları doyurmak, doyurmak, ensar yani medineliler her aşeğine misal götürürlerdi evine. Herkes evindeki durumuna göre muhacirinden üç kişiyi beşli götürürlerdi. Hepsi götürürlerdi. Hatta bir gün yine bir muhacirin Medine'ye geldi. Tam muhacirin yan beklerinden değil. Başa kabeden geliyor. Medine'ye geldi. Bir yabancı Medine'ye beşli geldi mi Yabancı hemen belli olurdu, üst başından. Nasıl belli olurdu? Yoldan geliyor ya, üç gün, beş gün, on gün çölde yürümüş. Yanmış, yanmış, yanmış, terlemiş, e, kumpırtan yakalanmış, üzerinde toprak olmuş yüzü, belli olurdu. Yine bir sahabenin biri geldi, muhacirin geldi Medine'ye, Peygamber baktı o kişinin durumuna, yoldan gelmiş. Bitkin bir halde. Tabuğun önce bir şeye yeme ihtiyacı var. Peygamber önce evine beni gönderdi. Hazreti Enes, Enes, eve git de sor bakayım, acaba bizim evde birini doyuracak, yiyecek var mı acaba? Eve gelip sordu. Ev takurtuk tıkra okudu Peygamber evi bomboş. Hiçbir şey yok. Geldi yavaşça Ya Allah evde ne bir hurma ne blok epek varmış. Peki. Peygamber sonra sahabelerine döndü onlara sordu. Bakın sahabelerin bu kardeşimiz elhamdülillah Müslüman oldu. Buraya geldi. Bunu kim vahşe evine götürürse evine beni götürmüş gibi Allah'ına sıhhat verecek. Tabi peygamberi evinde tabi barındırmakta muhteremler ondan nasip olan bir o da özellik, haslet yani. E, kim istemez tabi götürsün. Ama düşündüler ki evde bir şey yok. Öyle kıtık dönem imtihanındalar. sağlam biri düşünmeden kalktı. Ya Allah onu ben misafir evime götüreceğim. Degendim peki dedi buyurdu. Oturur sahabe aklına geldi biraz sonra. Acaba evde bir şey var mı ama? Ortaya çıktı ama eve götürecek. Yerde bir şey yoksa. Hemen yavaşça çıktı meclitten. Evine gitti. E Uzak mı biraz da mecliden? kız hızı gitti. Haramına sordu. Böyle böyle bir muhacir kardeşimiz, din kardeşimiz geldi peygamber böyle buyurdu böyle kabul ettim evde bir şey var mı yiyecek ona yetecek kadar kadın şöyle buyurdu evde az bir şey arpa var arpa öğütülmemiş arpa onu öğütüp ondan bir çörek yapacaktım da onu çocuklara yiyecektim bu akşam kendine yok ama Madem bir din karışımız geldi, o zaman ben tülük yedirmem de, ona onu yediririz. Kadın şöyle dedi ama, yalnız bu çok az. Üçümüzü otursak yiysek, kimse karın doymaz. Ancak bir kişi yeter bu. Kadın şöyle dedi, ben de tam oturur sofraya, o zaman henüz daha örtünme, ayete gelmediği için, bir otura biliyorlardı. Ondan önce olan bu olay bu. Kandili dedi, ben dedi kandili üzeri temizle kurcalarım kandili kastan söndürürüm karanlıkta bir yer gibi yaparız yemeyiz o karın doyursun. Tamam mı tamam. Hemen karese sevindi. Yerine meşte gitti. Yani yas yıkılıp ev edecekler. Şimdi akşamdur o tabi üç tane çocuk Oyunu sokta eve geldiler. Aç tabii çocuklar. Ağlam, çünkü ağlın alışıyorlar. Ya ummi kubus, ya ummi kubus, anne ekmek, anne ekmek diye. Kadın birini kuzen aldı, birini sırtına aldı, birini dizini yatırdı. Onlara kanat hikayeler işte. Cennetten tenar kadın, kadın ne söyledi? Uyut onları, aç şu uyut onları. Yatırdı onları. Akşam üzere kalktı. O bir avuç arpa'yı el geri çekti. ondan bir çörek yaptı, acı un bıraktı, ondan bir un çorbası yaptı. Ahşem yıkıldı, yasiy yıkıldı, kandil yaktı, bekliydi misafirini. Ama kadın sevindi, ne seviniyor? İslam bir Müslüman kazandı, bakın müsteramlar. Bak, İslam din bir Müslüman kazanıyor bak. O kadar seviniyor ben. Yani o anda o kadına 10 tane bilecek kalsan sevilmez muhtemelen. Sevilmez. Alttan çok İslam bir Müslüman kazandı. O kadar sevmişti kadın. Yas yıkılıyor, bekliyor. Kolası, misafir geliyorlar. Kadın yere serümin sofra bezini, yağmurlu sofra bezini, orta toprak tasla un çorbası, bir de o, bir parça o arpa çöreğini ufak parçalamış dağıtmış. Su koymuş, kandil yanıyor. Selam keramdan oturuyorlar hemen sofraya. Bunlara birer lokma alır yapıyorlar, almıyorlar ama hemen kadın bu akşam kadın güzel, güzel yanmıyor bu kandil diye. Kandil düzelteyince mağazaların fidinli geri çekiyor. Sötüyor, sönüyor. O zaman yok. Gidecek komşu, atışmayacak komşunu uzatan. İşte kaza oldu derken kalsın bakalım diyorlar. Şimdi karanlıkta hem kadın hem korası ağzına mağazına şabu şubur yapıyorlar. Ellerini uzatıyor sofya doğru mahsudan ama almıyorlar. Öndeki ekmek kırıntıların da misafirini sürüyorlar. Misafirini iyi zannediyor. O da bunu yiyor. Ancak onu doyuyor ama. Çokbeyi içiyor elhamdülillah. O çöreği yiyor. Suyu içiyor. Onlar ışır ama en lüks bir otelde yemek yer gibi oluyor onlar işte o anda. Öyle oluyor. Biraz sohbet ediyorlar Yatıyorlar. Sabah namazına gidiyorlar camiye erkekler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Muhteremler namazı mütakip peygamberimiz eğer işi varsa evine hemen gidecekse peygamberimiz sağ tarafa dönerdi evine giderdi. Kapı oradaydı. Eğer peygamberimiz oturacaksa eshabına görüşecekse peygamberimiz sola dönerdi. Yani cemaate sağını yönetmiş peygamber otururdu. Peygamber yine sağını cemaate yönete döndü sahabelerine. Şöyle bir baktı sahabelerine. Baktı. Ev sahibiyle peygamberimiz yüze geldiler gülümse gülümsedi ona şimdi. Gülümsedi. O da Peygamber'in gülümsemesini yani misafir ağırlayamadın gibi. Çünkü bir arpa çöreği çıkardı, un çorbası çıkardı. Başka yok evinde tabi. Yani ona yorumladı da utandı. öne baktı. Ve biraz daha bir Peygamber'e baktı. Yine yüze geldiler. Yine Peygamber gülümsedi. Yine önüne baktı bu. Her gün yanına çağırdı. Gel bakalım buraya geldi, oturdu. Allah sen bu akşam çok razı oldu. Hem senden hem hanımından dedi. Allah sen bu akşam çok razı oldu. Şimdi bir düşündü. Yarısı allah. E, biz bu akşam yapmadık evkaf bir şey. yararsınlar Normal her zamanki yaptık uyuduk bir şey yapmadık. Yok hayır hayır. Bu gece Allah senden hanımından zevcinden Allah çok çok razı oldu. Yarışsın Allah. Acaba başka bir müslüman karısı olmasın acaba yarışsın Yani biz de yapmadı bir olanısı bir şey. Normal yaptık. Peygamber bu bu sefer. Akşam üzeri üçten tane çocuk hanne ekmek diye ağlaşıp eve geldiler. Tabi annen yüreği yandı. Aç çocukları. Ama hanımın anne olarak evlatlarına din karşılığını tercih etti. Bu din çekilir kanatına Evlatlarına din karşılığını tercih etti. Onları uyuttu. Sonra oturuyor sofraya. Peygamber sayıyor buna. Tabi cevabı bana affet verecek. sofraya. Senin karnın aç. Hanımın karnın aç o arpa çöre yeni pişmiş duman çıkıyor biz gibi kokuyor iştahınız var karınız aç fakat iyi yiyebilirdiniz ondan biraz da ama din karışınız yesin diye onu tercih ettiniz nefsinize hele hanımın kanını söndürünce Allah büyütüktü meleklerine götüktü meleklere Meleklerim, meleklerim bakın. Ben ademi yaratacağım zaman, Ya Rabbi, onlar kan dökerler. Hesa çıkar demiştiniz. Bak nasıl kullarım var. O gece, yani dün gece peygamber buyuruyor, bütün melekler size baktılar. Sabah kadar hepsi dua etti onlar buyuruyor. Demek ki, yerine göre muhteremler, Demek bir yere göre bazen bakınız böyle bir avuç kuru arpa ekme o kadar Allah'a makbule geçiyor. O kadar makbule geçiyor. İşte bu alelsem maddeleri en hayırlı amel o gün o şu ortamda Medine'de Medine'de neydi? Tut ümit taa açları doyurmak. İkincisi selam vermek tanıdığına tanımadığına. Eden çünkü Medine bir göç edilen bir yerde o da Medine var. Göçmen diyarıydı Medine münevvereye her ülkeden yani kabillerde oraya Müslüman girdi Müslümanlar. Birbirini tanımıyorlar. Tanışamıyorlar. Aralarında birlik olması için diye böyle buyuruyoruz arkadaşlar. Tanıdığında tanımadığınızda selam verin buyurdu. Yine bu rivayet-i âli semadete hadis-i şeriflerinde sırlamla olarak la tedhulul cennete bu efendimiz e sallallahu La tedhulun Ey e ümmetim, hesabım sizler cennete giremezsiniz bak. La tedhulun muhatabim de böyle. Sizler girilemezsiniz. Ne zamana kadar Hatta tü'minu ta ki tam iman-ı kamil ulaşmayınca. İmansız girilemiyor muhteremler. Şimdi halk arzından bazı konuşulur. İşte filan kişi efendim gavur ama işte şu şu ama işte insanın yararı olmuş şunu yapmış. Hayır muhteremler. Allah'a inanmayan İslam'ı kabul etmeyen bir kişi ne kadar iyi ahlaklı da olsa, insanlığa faydası da olsa, ona cennet haram, giremiyor. Peki yaptığı boşar mı diyecek? Boşa da gitmiyor ama. Neden? Allah adil çünkü. Allah adildir. Peki ne olacak? Cehennemde onun azabı hafifleyecek, hafifleyecek. Şimdi aslında hep bu duyunu yaşıyor bunu dünyada, hukukta yaşıyor bunda Farkına değiliz. Mesela bir terörist ...çok öldürmüş... ...cani katil... ...yakalanmış... ...bu ne oluyor... ...yakalıktan sonra... ...eğer bunda iyi haller görülürse... ...cezasına indirim yapılır okudu teminler... ...yani her suçlu böyle... ...her suçlu böyle... ...bir suçlu mahkemede yargılandığı zaman... ...eğer o suçun yargılanma esnasında... ...iyi haller görülürse ne yapılır... ...affedilmez... ...mükafatlandırılmaz... Ama ne oldu? Cezadan düşülür. Cezadan düşür muhteremler. İşte Almanya'da bu şekilde bak muhteremler. Demek ki bir kafir, Hristiyan, garimüşlü. İyi harika olsa, hatta Müslüman'a farisi de olsa genete giremiyor. Ama ne olacak? Cezası hafifleyecek. Oradan düşürülüyor. Nasıl hafifleyecek cezası? Mesela yanındaki diğer kişiler cehennemde. Derim ki bin derece ısıda, bin derece ısı yanıyor olarsa, onun ısı düşecek, üç ısı düşecek Mesela iki düşecek böylece. Isı düşecek, biraz daha azabı hafifleyecek. Demek ki, Bülalisa Mazretleri, sizler, iman etmedikçe, cennete giremezsiniz. Vela tüminuh, sizler tam mümin olamazsınız, imad edemezsiniz. Hatta tehabbu, birbirinizi karşılıklı sevmediçe de, tam da yine mümin olamazsınız, bu muhtemelenler. Demek ki Müslüman birbirini karşılıklı sevmesi gerekiyor Müslümanların. Hangi Müslümanların? E, Müslüman olacağı sanki yok muhtemelenler. İslam'da yok. Araba olsun, Çin olsun, Amerika olsun, aman olsun böyle işe. Yeter ki, İslam dinine kabullenmiş, eğer Müslüman olmuşsa, kardeşimizdir muhteremden. Kardeşimizdir. İslam'da bölümü yok muhteremdir. İslam'a bölümü yok. Efendinin nereye bağlı olsun olsun, hangi grubu dahil olsun olsun, ama gruptan önde, İslam'ın gelmesi gerekir muhteremdir. Eğer İslam geride kalır da, grubun ne çıkarırsa o kişiyi yanlış ol muhteemler önce İslam önce Allah için sev gerekiyor böylece. önce bu gerekiyor Demek ki bir Müslüman tabi olabilir bir yerde ders olabilir şu olabilir bu olay grup olabilir ama İslam önde olacak İslam böylece. İslam önde olacak diğer Müslüman karışı Elhamdülillah Allah'a inanıyor peygamber inanıyor Elhamdillah ve Allahın seze koyuyor burada ayrım yapmayacak muhtemelenler. Demek ki, buyuruyor adetleri Hazretleri, sizler birbirinizle karşılıklı sevmince de tam mümini kamil olamazsınız. Buyuruyor. Peygamber bu sıra buyuruyor onlara size bir şey bilireyim mi? Hadis devam ediyor. Bunu yaptığınız zaman Birbirinizi seversiniz. Tabi neyse sahabeler, aman buyur yarısı Allah. Şöyle bir sonunda, Efşü selame beyniküm. Aranızda selamı yayın. Aranızda çok çok selamlaşın. Selamlaşın. Efendim bu bizim ihvandan, bu değil. Yok mu selamlar? Elhamdülillah Allah'a inanıyor. Peygamber'e inanıyor elhamdülillah. Kur'an-ı al, kitab-ı ilahi kabulleniyor. E, alnını sevece koyuyor. Nereye bağlız olsun? Ayrım yapmaksızın aynı şekiller şeme gerekiyor. Aynı yaklaşım hepsine bunlara aynı yaklaşım gerekiyor, buna gerekiyor. Ve çok çok selam vermek. Selam-ı Bir gün iki Müslüman bir ada buluşuyorlar. Şimdi biri diyor ki öbürüne ben diyor dua ediyorum duam kabul olmuyor işte. Duası kabul olan kişilere vardır ama onlara bana dua etmez ki. diyor. Öbürü uyanıkmış ama e bunun kolayı var diyor. Nasıl kolayı var? Allah'ın iyi kulağına selam verirsin. Olan sana aleyküm selam selam, selam mesaj selam verir en büyük dua selam işte bak diyor selam ver diyor. ben öyle yapıyorum bak öyle yapıyorum ben diyor öyle yapıyorum ben diyor Allah dostu öze arıyorum böyle diyor gezerken diyor onları gördüm ya ona selam veriyorum diyor tabi onlar arada ve aleyküm selam diye canlı selam alıyorlar diyor İşte en büyük dua bu diyor müslümanlar şimdi selam anlamı ne selamın. Önce selam Esmayı Hüsna'dan Allah'ın cevaşı isimlerinden bir isim. Esselam Mekke'ye mükerremede iken bir gün Hazreti Peygamber'e geldi şöyle buyuruyor Ya Resulallah Hatice'ye söyle Allah'ına selam gönderdi. Bak bak mutlaka Hatice valide'miz, Onun özelliği başka bir şey. İslam'ın zor günlerin kadını o. İslam'ın zor günlerinin kadını. Böyle. Allah ondan razı olmuş. Allah'a selam gönderiyor. Cebrail'le. Cebrail geldi. yarısı Allah Hatice'ye söyle. Ya anlat Cebrail'im, Allah'a selam gönderdi. Peygamber döndü. Hanımına... Ya Hatice. Bak Cebel burada. Tabi görmüyor. Cebali burada. Allah sana selam göndermiş. Allah sana selam söylüyor yani. Bak nasıl aldı selamını? Allahu selam demihü selam. Böyle alı selamın inşallah. Allahü selam demihü selam. Allahu selam. Allah zaten selamdır. Onun ismi zatı kendi selamdır. Eminül selam, selam selamet ondandır. Yani Allah'a da selam olsun demede bakalım muhtemelenler. Öyle bir makamda ki hatça bakınız, öyle bir makamda ki haşa Allah selam olsun. Ne demek selam olsun? Yani Allah dua etmek, selamet olsun Allah. Haşa olur mu? Olmaz tabi neyse. Ama peygamber nedir dua peygambere? İnsandır çünkü. Duanın sonu yok. Şimdi selam Allah'ın ismi gelen şey anne, eselam anlam olarak da selamet sözcük tek kelime selamet. Bunu daha açıklaması ne oluyor? Selameti darayin deniyor, selam darayin. Dünya ahiret selameti diye ahiret selameti. İşte bir kişi Allah'a taallam bu ismini devam ederse mesela. ''Ya latif, ya hay, ya kayyum, ya Allah'' gibi diye Bir, bir insan da ''Ya selam, ya selam'' diye devam ederse nedir bu? Allah Tanrı'nın selam ismine sığınıyor, Allah'tan selamet diliyor. Selamet diliyor böyle bir şey. bu selamlar böyle tehlike dönemlerde bunu okumak gerekiyor, Allah'ın selam ismine gerekiyor. Şimdi bir insan diğerine bu selam verince ne diyor? Esselamu aleyküm diye bakın. Yani bu dikkat veriniz öğrenciler. Eyle başlıyorum bakınız. Esselamü Esselamün bak, Sonra ne yok? Yani tek öte burada Arapçada Esselamü aleyküm. Ya da selamün aleyküm derler. İki tür selam verilir. Biri Çin başlıyor. Arapçayla selam başlıyor. Selamün burada iki öte temin. Sonra ne geliyor de? Selamün aleyküm. Ya da Esselamü aleyküm. Selam verdi. Şimdi bir Müslüman birine selam verdi. Ne dedi? Esselamü aleyküm. Selam verdi. Ne dedi? De, dua etti ona. Ne dua etti ona? Allah'ın selameti üzerinde olsun. Yani hem dünya selameti ahiret selameti. Allah sen dünyada her korusun. Depremden, yangından, fakirden, düşmandan korusun. Hatta mikroptan korusun bak. İçinde hasta mikropların var. O da bir afet tehlike bu şekilde. Sana zararı var. Bak. Selam veriyor. Allah senin dünyada her korusun daha ahirette de, ahirette de yani kabirde azaptan korusun, cehennet korusun Onu dua ediyor öteki kişi ne yapıyor? ve aleykümselam, selam mutlaka burada ve gerekli muhteremler Esra aleyküm, aleyküm neye benziyor? senin olsun senin olsun bak aynı şey dönüyor esselamu aleyküm, aleyküm selam bu senin olsun senin olsun ve Aleykümselam ne oluyor? Allah'ın selamı sana da olsun. Bak, Yani kabul ediyor. Esselamu aleyküm. Allah'ın selamı sana olsun. Üzerine olsun. He yani de burada çekildi, çoğul geliyor. Hepiniz olsun. Topluma geliyor. O da ne yapacak? De ile, bile ile. Ve Aleykümselam selam. Allah'ın selamı bizi olsun, sizi de olsun. Anlamına gelin muhteremler. Bir gün Peygamber Aleyhisselam otururken mescitte esnafınla beraber sahabeden biri geldi. O gelen şöyle selam verdi. Esselamu Aleyküm. Bu kadar. Peygamber Aleyhisselam'ın selamını aldı. Ona şöyle buyurdu. Haşere. On. Bu kadar. Bir sabi sahabe başlıyor. Biri geldi. O da şöyle selam verdi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ilave etti. Peygamber Selam'ı aldı. Ona şöyle buyurdu. ruun 20. Biraz sonra başka biri geldi. Ona şöyle selam verdi. Sonra bir de rahmetle etkiledi muhtelama bir ona peygam 30 buyurdu orada sahabim birisi sordu sahabim birisi Ya Allah, öncekine 10 buyurdun İkinciye 20 buyurdun 30 buyurdun hikmeti yapın peygam şöyle buyurdu önce gelen şöyle selam verdi buyurdu ve aleyküm 10 buyurdu öbürü ve ilah etti 20. ve bebek ilah etti. Ona 30 buyurdu buyurdumu Demek ki selam verdiğimiz zaman yalnız Esselam aleyküm deyince 10 selam veriliyor. Yalnız muhteremler Allah'ın kişi, burada önemli şimdi bakınız. Şimdi selam veren kişi ve rahmetullah'ı ve berekat ilave ederse alan kişi bunu aldığı öyle alması gerekiyor. Şimdi. Kısa olma olmaz geliyor. Bu işin buna konu biraz girmek istemiyorum. Kısa kısayım inşallah bu konuyu otaremler. Şimdi adı cemaatimiz selam vermek sünnet. Alması farz. Farz selam verilen kişi biri geldi bir kişi tek başta duruyor tek bir kişi ona selam verdi bu kişinin bunu alması buna farzayın oluyor işte bakınız yalnız olduğu için ona selam verildi bu kişinin bu selam alması buna farzayın oluyor almasa büyük günah giriyor ama iki ya da daha çok kişi var bir grup var bir müslüman geldi bunlara selam verdi. İşlerinden yanlı biri ve aleyküm selam ve selam alsa yeterli oluyor. Ama hepsi alsa daha daha muhtemelinde. Şimdi demek ki eğer selam verilen kişiler grup halinde ise bunlara selam verilince bir alsa yeterli. Kimse almasa hepsi günah gidiyorlar. Ama hepsi ve aleyküm selam alsa da Bu neye benziyor bu? İslam almak burada farz kifayı olduğu için cenaze namazına benzimutulandır. Bu neye benziyor? Bir câbe getirildi. Şimdi bir grup Müslüman on namazını kılmı? Hatta bir hatta bir tek kişi bile kılsa o yene göre yeni gel vakitler, yeni gelebilir. Ama ne var? cenab namazını kılanlar alıyor sevabını ama kıvamayan alamıyor ama o var şimdi. Işte. Şimdi bazı oluyor bazı yerde ya. mesela bazı camilere e, cenaze getiriyorlar. Hatta Allah korusun cenaze en yakınları ne camiye geliyorlar namaza ne cenaze namazına geliyorlar. Abdül sabi bütün şey bunlar da. Kendilerini bekliyor bekliyorlar. Şimdi selam da bunun gibi muhteremler farz-ı kifay olduğu için, demek ki eğer insan tek başına ise kişi, tek başına ise ona selam verilince, bunu alması o kişiye farz-ı ayın oluyor tek olduğu için. Eğer iki ya da daha fazla kişi iseler, ona selam verilince, işlerinden biri alsa yeterli oluyor, ama selamı alan o sevabı kazanıyor öbürleri günahara girmiyor, sebep alamıyor muhteremden. Şimdi mesela bir insan derim ki cami önüne geldi. Baktı, üç beş oturmuşlar, konuşuyorlar. Tabi başı olabilir bu bu. Bir Müslüman yere geldi, baktı ki üç beş tane Müslüman oturmuş, konuşuyorlar. Onlara selam verdi. Onlar da selamı duydukları halde e, selamı önem vermeyip eğer selamı almayıp da öbür tara başka birisi ve aleyhüm selam selamı alsa bunlar selam almış olmuyorlar her günahlı oluyor bakıtır onlar. E, selam veren bunlara selam verdi bu gruba selam verdi bu gruptan bir kişi selamı almasa o selamı başkası alsa bile bunların hepsi Allah katında günah giriyorlar. Neyi? Farzı tek ettikleri için. Hem de büyük gün oluyor. Farz alması, tek ettikleri için bunu. Bir de şöyle oluyor muhteremler. Mesela biri geliyor da, bir de selam getiriyor. İşte efendim, filan yerden geliyorum, filan sana selam söyledi. Ne yapacak? Hem o selam alacak, ondan sonra soracak. Ya öyle mi? Nasılması yok. Şimdi Mevlam Fehayyü. Mevlam bir selam verildiği zaman hem selamı alınız. Araya bir şey girmeden alın selamını. Demek ki biri bir selam getirdi. Filan kişi efendim, ben çok selam söyle dedi. O da geldi sana selam söyledi. Ne yapacak? Hem alın alacak selamını. Nasıl alacak selamını? Bir gün Hazreti Ayşe Validemiz muhtemelen Medine'de Aşam otururken Resul'un yanında Cebrail geldi dedi ki ya Muhammed geldi dedi ki ya Muhammed Cebraresem geldi dedi ki ya Muhammed Cebraresem geldi dedi ki ya Muhammed ya Muhammed Cebraresem geldi dedi ki ya Muhammed Cebraresem dedi ki ya Ayşe bak Cebrail burada sana selam söylüyor. Kalet ve aleyhisselam ve rahmetullah. Öyle allah bakılmaz. Kahalet şöyle dedi. Ve aleyhisselam ve rahmetullah. cevabını aldı. Ve aleyhisselam. Şimdi burada tabi incelik var muhteyenler Zamir işi bunlar da. Tabi bunları bilemeyiz hepimize vereceğim. Şimdi aleyhi o da tek oluyor. Selam olsun. Oluyor. Eğer bir kişi Arapça zamirleri iyi bilirse Öyle olması gerekiyor. Mesela sana filan kadın selam söyledi. Ne yapacak? Ve aleyhisselam. Kadınsa. Erkek ve aleyhisselam. E, kalıbık erkekler ve aleyhimü'sselam. Kadınlar kabul ve aleyhimü selam. Yani bilen böyle olacak. Ama bilemiyor. O ne yapacak? Ve aleyhimü der. der. Yalnız ne var ki? Demek ki bize... Biri bir yere de selam getirdiği zaman hiç efendim ne yapıyor, ne ediyor filan araya dünya kelamına girmeden önce selamı alacak, sonra soracak. Peki bir kişiye emanet edildi. Fiyana selam benden söyle götür diye. Bu kişi bunu götürme mecbur mu? Eğer üzerine alıyorsa götürme mecbur muhtemel bakma dönemler. Eğer zor geliyorsa üzerine almaz mecbur değil almaya efendim ne diyorsun filan yere diyorsun filan benden selam söyle üzerine almayacağım kusura bakma ekleyin girelim söyleyemem üzerine ama mecbur değil ama tamam kabul ettim mi o zaman bu üzerine boştur. Bu mutlaka bir gerekiyor selamı götürmeye gerekiyor selamlar. E, birimize mesela mektup geldi gerçi mektup modası geçti Şimdi, tren çıkınca ama mektub gelir birimize mektub da bizi selam ediyor ne yapacağız? kişi okuyunca mektubu hemen ve aleyküm selam diye onun selamı yine alacak muhteremler alacak, demek ki selam bu kadar önemli selam meselesi bir de bir söz vardır muhteremler Allah'ın selamını kıskama derler Allah'ın selamını kıskanma yani ne kıskanır Allah'ın selamını derler hem doğru hem yanlış mı Doğru. Karşımızdaki Müslümansa kısmanak vermek gerekiyor. Bana kısmanak da gerekiyor ama. Ne zaman gerekiyor? Eğer karşımızdaki Allah korusun fahsık ise. Bilir fahsık açıkça haram işleyen kişi. Adam muazzam alkolik. Sarhoş yani. Sallanıyor. Onu gördük. Ona sen demediler mi? vermek mekruh oluyor mutlum mekruh onlarda. Mekruh oluyor. Demek ki bir kişi eğer fasık ise ya da o anda bir haramı işliyorsa bir kahveye girdik. Mecbur kaldı girdik mesela bir. Kötü kahve olsa, girdik mesela mecbur kaldı. Bakıyoruz ki kumar oynuyor anda, Kumar oynuyor. Oynuyorlar. Ona konuşacağız. Orada selam verelim muhteremden. Neden? O anda kuma oynamak tabi haramdır. Günah işleniyor. Demek ki bir kişi allah Teala isyan halinde ise ona o anda selam verilmez ona. Ona dua edilmez yani bu şekilde. Ama bilmiyoruz mesela tabi. Ne oldu bilemiyoruz. Dışarıda Kendisi verir şey. Bir de bunun dışında muhteremler mesela bir kişi namaz kılıyor. Hayatta biri geldi, namazda birine selam verdi. Tabi namazda selam verilmez. Kişi ne yapacak? Tabi namazda. Namazda bozanmaz. Namazda selam verecek, Allah menteselam okumadan galileşim selamını olacak Muhtemelen bak. Selam da alel muhtemelen. Neden? Selam almak farz, Allah'ın menteselam okudu sünnet. Evet namazda bir selam verdi, selam verecek, hemen ve aleyküm selam Sağolun ise şey okuyacak muhteremden. Okuyacak böylece. Bu kadar önemli bir selam. Bu şekilde. Bir de muhteremler İstizan deniyor. İstizan. Evlere girmenin usul ü adabı İslam'da. Mevlamız buyuruyor muhteremler. Nusresi ayet 27'de. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu. Yüce Allah Mevla buyuruyor. Ey müminler! Elhamdülillah buyur Allah'ta. Buyurun Ya Rabbi. La teduhulu büyüten büyütüküm, hatta testeynisü eyla buyuruyor. Ey müminler! Kendi eviniz dışındaki başka evlere izin almadan, silam vermeden girmeyin. Allah buraya sakıyor muhtemelen. Asakum Şimdi bir eve gidildi. Kim olursa olsun muhtemelen. Karışın olsa kim olursa olsun eve gidildi. Tabi eskiden zil yoktu. Ev avlu içinde dış, dış bağırılıyordu. Ya da kapı vuruluyordu. Şimdi mesela zil var diyelim. Kişi ne yapacak? Mutlaka önce zile basacak. Ne kadar basacak? Ne Ya da kas ver vuracak. Ya da kas ver bağıracak Bak. İslam'da hepsi bunların aradan var. Hepsi bu İslam'da. Büyük İslam Hazreti Peygamber buyuruyor. El istizanü selasün İzin istemek üç kere. Senin üzüne leke ve ila ferci İzin istemek hakkı üç sefer. Bu ise izin verildi verilmedi. Ve ila ferci dön git. Şimdi bir insan mesela bir kapıya gelindi. Her zil varsa zile basacak. Ne yapacak? Hafif yan bekleyecek. Olabilir ya kadın açık çıkabilir bir. Hem üstü ver peşi bağırıp basmayacak ama. Bir de bazile bastı veya kapıya vurdu. Eline vurdu. Bir alışan bağırdı. Biraz bekleyecek. Belki tuvalette. Belki namazda. Belki de üstü başı tam giyindiği anda girmesi gerekiyor. Hemen tahta yokmuş evvela. Zile bastı, kapıya vurdu ya da dışarıdan bağırdı. Bir defa biraz bekleyecek. Sonra ikinci hakkını kullanacak. Yine zile basacak veya kapıya vuracak. Yine biraz bekleyecek. Sonra üçüncü son hakkını kullanacak. Zile bastı ya kapıya vurdu. Biraz bekleyecek. İçeriden bir cevap yok. Ses yok. Hemen bir de insan var, ışık var, olsun. Bak, olsun Meteğdar. Demek ki onun evsah çıkmak istemiyor. Durum isteğe değildir, değildir. Dördüncü mekru, ol bak. Dördüncü gezin ama mekru oluyor, mekru Meteğdar. Biz İşte ne yapıyoruz? Geliyor kapıya kişi atar, zile mesela. Dan dan on kere, on on beş kere. Dan dan dan dan dan dan dan dan. Hemen işte değişik bir evde bu. Evde insan var. Meteğdar bak, İstanbul şey Meteğdar. İstanbul şeyde baktınız. Resulullah böyle buyuruyor muhteremden. İzin isteme hakkın üç seferdir. Arada bekleyerek. Hemen tak tak diye bir şekilde böyle. Hesabine telaş vermeye gerekiyor. Kadınları açıktır, giyinecektir, tuvaletlidir, abdil alıyordur, namazdadır. Bir kere basılır, beklenir. Hem durulur. Tekrar basılır zile. Yine, yine beklenir. Üçüncü yakını kullandı. Yine biraz bekler. Yine biraz bekler. Efendim yine ses yok. Geri dönecek. Peygamber buyuruyor. Ve ilah ferci. Döndü buyuruyor böyle. Bir gün muhteremler bir gençli peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne. Evli. Ev ayrı. Peygamber geldi. Ya Allah ben annemin evine gittiğim zamanda böyle izin isteyeceğim ondan da kapıda. İseyeceğim mi? Hem işte gireceğim mi? Peygamber şöyle buyurdu. Anneni e, çıpla görmek ister misin? İstemiyor ya Resulallah. Buna istisna vardır. Hikmete uygun tane bu, tabii mesela annesi bile olsa, e, yarışmak olabilir, dizi açıp bir şey olabilir. Tabii her türlü hal olabilir. Böyle bir arsama bakın. Demek ki bir insan annesinin evine gitse kim olsun olsun, kim olsa olsun, mutlaka izin istenecek. İstenecek. Ondan sonra da Evde bunun hocası verecek. Bir şey girecek muhteremden. Bir girecek. Bir insan kendi evine gidiyor. kendine gidiyor. Evde hanımı var. Kimse yok evde. O zamanki şeyine girebilir. Yine girebilir. Yine bir insan evine girdiği zaman da mutlaka evine de eğer evinde o anda hanımı çoğu çocuğu varsa onların selam gerekiyor. Burada Peygamber Hazreti Enes'e buyurdu Aleyhisselam Hazretleri Ya Büneyye yavrucuğum Enes'e buyur Peygamber eve girdiği zaman selam ver. Öyle gir. Eve girdiği zaman selam verdiği zaman bu hem sana hem hem halkına bereket olur. Kudur olup buyurdu muhterem, Eve girdiği zaman selam ver. Evine zaman bu hem sana hem ev halkına bereket olur buyurun müslümanlar. Demek ki selam böyle gerekiyor. Bir insan evine girdi kendine gitti. Evde kimse yok ama evde kimse yok. Tabii anahtar cebinde açtı kapıyı içeri girdi. Ne yapacak? Ne yapacağım bu Kapına önce tabii eve önce sayakta girilir muhteremler. Evden çıkarken yine sayakta çıkılır. Eve tabi besmeyle girecek, sahne işe girecek, evde kimse olmadığı halde yine selam verecek. Nasıl selam verecek? Etiyatı okuyor her zaman. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Vereceğim. Demek ki evimize girdiğimiz zaman evde kimse yok. Açlık içeri girdik. Kimse yok. Hemen öyle giriş yok. Selam vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin vereceğiz. Anlamı ne? Esselam <Sessizlik> <Sessizlik> aleyna <Sessizlik> Allah'ın selamı selameti bizlere. Kendisi yapmaya peki tek ama niye orada dizel ediyor yanında melekler var muhtemelen onlara katıyor sonra ve Allah'ın bütün salih kudur olsun onlara katıyor bu şekilde sevemesi gerekiyor Bir de muhteremler böyle peyi aleyhisselatü yalnıza biri geldiği zaman eğer selam vermeden hemen konuşmaya başlarsa ona cevap vermeyin. Diğimize geldi. Selam yok hiç. Ali Hasan Hüseyin'e başla konuşmaya. Ne oluyor Peygamber Aleyhisselam Yanında biri geldi, selam vermeden konuşmaya başladı. Ona cevap vermeyin. La tüci bu. Ona cevap vermeyin konuşmalarına. Önce selam versin. Yani selam, bu da kıymetli muhteremler. Bir de cemaatimiz Türkiye'de bu uygulanmıyor fazla. Ayrılırken de selam vermek bu haline sünnettir. Mesela bir Müslüman bir Müslümanla görüştü. Konuştular, otururlar. Bir eve gitti, iş yerine gitti. Otura konuştular. Ayrılırken selam vermek bu haline sünnettir Yani bu biraz uygulanmıyor buna bence. Bir de azir cemaatimiz her zaman bir bidatı vardır. Bidat. Nedir? Bidat sünnet-i götüren yani İslam'a bir umdeyi kaldıran şey bidat denir herhalde. Eğer İslam'daki bir ugdeyi İslam bir sünnet-i kaldırmıyorsa bidat denir herhalde. Nedir? Şimdi insanlar karşılaştılar mı? Efendim, iyi işler, iyi sabahlar, iyi akşamlar şunlar bunlar. Efendim işte kötü mü bu? Bu temeller anlamı kötü olsun o önemli değil bu temel önemli değil ne önemli burada selamı yerine bu geçiyor burada bu geçiyor hayırlı günler iyi günler hayırlı işler mübarek insan selam versene mi selam versene belki selamı sünneti bakınız en büyük duadır en büyük duadır özellikle müsiriler şöyle bir buyuruyor, evvallah biliyorlar bir diyorlar beldede deder kasabada, bir yerde. Eğer diyorlar, çok çok selam verilirse, çok selam verilirse, oraya, azap melekleri, azapı getirince, gerek deprem, gerek tufan, gerek başka bir şey, azap melekleri azapı getirince, bakacak ki melekler, ya Rabbi çok burada, selam var burada, çok selam var ne yapalım ya Rabbi? Hüce Ekim-i Mevlam Hasan geri götürün. Bak muhterem'de. Bunun için aziz cemaat inşallah bu selamı çok çok verelim muhteremler. Bunu verirken de bir adet diye değil ama böyle. Yani bir ibadet diye verelim. Ve elhamdülillah selamı alan kişi de, veren kişi de böyle hem sahabe giriyor hem doyatmış oluyor birbirlerine. Lillahi Teala